Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada internet sansürü yasa girişimiyle ilgili büyük tepki oluştu. Wikipedia'dan Google'a kadar pek çok büyük internet sitesi protesto için karartma yaptı. Bu protestolara katılan Greenpeace de sitesini kararttı. Konuyla ilgili Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumin Aydo şöyle söyledi. Bu yasa teklifine göre telif hakkı ihlali o kadar büyük bir suç ki şirketler kendi çıkarları için hem hakim hem de savcı olabilecek. Greenpeace olarak çok büyük şirketlerin kendi mesajlarını, kendi pazarlama araçlarını, kendi güçlerini onlara geri yansıttığımız başarılı kampanyalarla gerçekleştirdik. Çevrenin bu şirketler tarafından mahvedilmesine karşı özgürce sesimizi çıkardık. İfade özgürlüğümüzü kullanarak geri geldi Volkswagen'in en büyük bütçeli reklamının parodisini yaptık. Yeri geldi kit katın logosunu değiştirerek yağmur ormanı tahribatını ortaya koyacak ilanlar yarattık. Ya da Apple'ın daha iyi atık politikaları geliştirmesi için... Apple.com web sitesinin bir benzerini yaptık. Pek çok kampanyada doğamız ve kamu yararı için başarılar elde ettik. İnternet dünyası bugün şirketleri yaptıkları çevre tahribatı ve insan hakkı ihlallerinden sorumlu tutmak konusunda her zamankinden daha etkili. İnsanların susturulmasına izin vermemek için internette kurumsal sansüre sizde hayır deyin. Afşin Belediye Başkanı Fazla Aydoğan, Afşin B Termik Santralinin atık sıcak suyu ile Afşin'deki konutların ısıtılması projesinin yatırım programına alındığını söyledi. Santralden alınacak olan atık sıcak suyun ilçeye 110 derecelik bir ısı ile gireceği ve 60 derecelik bir ısı ile çıkacağını ifade eden Aydoğan, içme suyu dağıtır gibi sıcak su dağıtacaklarını kaydetti. Atık sıcak su ile konutların ısıtılmasının maliyetinin düşük olacağı, dairelerde ısıyı ölçecek bir cihaz takılarak ne kadar sıcak su girişinin yapıldığının belirleneceği belirtiliyor Hedef, 2013 kışının Afşin'i termik santralinden sıcak suyundan faydalanarak ısıtmak ve 4 yıl içinde ilçedeki 70 bin konuta ulaştırmak. Aydoğan, ilçenin çevre kirliliğinin önlenmesinde de bu projenin büyük fayda sağlayacağını savunuyor. Tabii ki bu suya atık su demek, biraz saçma olmuş. Ama bir yandan da kirli bir santral kül yağdırıyor e, Afşin'in üzerine, diğer yandan sıcak su ile hava kirliliği azaltılıyor. Tabii öncelikle yapılması gereken Afşin Erbistan santralinin verimliliğini doğrudan işletmede arttırmak. Şu anda bakımının bile doğru düzgün yapılmadığına dair şüpheler var. Burada bahsi geçen ve Afşin'de de devreye girecek olan veya eski bütün termik santrallerde esasında bu kombine ısı elektrik sistemlerinin bir standart olması gerekiyor. Yani elektrik üretirken bir yandan da ısınma ihtiyacını karşılamayan termik santralinin olmaması gerekiyor. Yağmur ormanlarıyla ilgili yayınlarıyla tanınan dünyanın en çok ziyaret edilen doğa koruma sitelerinden bir tanesi mongabay.com. Yazarları Jeremy Hance ve Red Butler 2011'in en önemli 10 çevre olayını seçti. Mongabay listesinde aktivizm birinci sırada bulunuyor. İlk sırada ABD Keystone XL eylemlerinden Myanmar'daki baraj protestolarına kadar bütün büyük aktivist protestolar var. İkinci önemli çevre olayı ise siteye göre seragazı emisyonlarının bir Önceki yıla göre %6 oranında rekor kırarak artması tabii bu çok negatif bir önem. Üçüncü sırada Endonezya yağmur ormanlarında kereste ticaretinin yapıldığı yeni alanlara yönelik bir moratoriumun kabul edilmesi var. Bu güzel bir gelişme. Fukushima nükleer felaketi ise dördüncü sırada tabii ki bu çok kötü yine çok kötü bir haber. Vietnam gergedanı ve siyah batı gergedanının nesillerinin tükenmesi. 6. sırada ise Brezilya'da ormansızlaşma düzeyinin son 22 yılının en düşük seviyesine inmesi sevindirici bir haber olarak yer bulmuş ama esasında hala sürüyor ormansızlaşma sadece oranı azalmış durumda. 7. sırada ise 13 milyon Doğu Afrikalı'yı tehdit eden kuraklık ve açlık tehdidi var. Köpek balıklarının soyunu korumak için kabul edilen yasa 8. sırada. 9. sırada Teksas'taki kuraklıktan Rusya'daki sıcak dalgalarına. Pakistan ve Güney Amerika'daki serlere kadar 2011'de damga vuran iklim değişikliğine bağlı felaketler var. 10. sırada ise dünya nüfusunun 1970'in 2 katına yani 7 milyar insana ulaşması var. Bu da 1970'tekinin 2 katı insana yiyecek, giyecek, barınacak yer ve eğitim demek. İtalya'da geçen hafta kayalara çarptıktan sonra batan Costa Concordia yolcu gemisinde olumsuz hava koşullarının düzelmesinin ardından Ara verilen çalışmalar yeniden başladı. İtalya hükümeti ise acil durum ilan edileceğini ve olası bir çevre felaketinde kullanılmak üzere ek mali kaynak sağlanacağını açıkladı. İtalya Çevre Bakanı gemiden bir sıvı sızıntısı olduğunu ancak bunun yakıt olup olmadığının bilinmediğini belirtirken kaza sırasında yolculuğuna yeni başlamış olan gemideki yakıtın boşaltılması için bir Hollanda şirketiyle anlaşıldığını, yakıtın pompalanmasının bir iki güne başlayacağını ama ancak... 2 ila 4 hafta içinde boşaltılabileceği söyleniyor. Tehlikelerden uzak, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.